Efendiler çok rica ediyorum ve bunun böylece vacip olduğunu biliniz. Efendimizin ismi şimdi baktığımızda salavat-ı şeriflerine, âline ve evladine ve kendisine ve ehl-i beydirin. Sizin memfatınız ikizasıdır. Size bu salavat-ı şerifle bürak olacak, sizi Allah'a götürecektir. Rıza-i bariye, rıza-i ilahiyye. İşin başı muhabbettir, aşktır, sevgidir. En evvela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleceksin ki, bu dinden haz alasın, zevk duyasın, lezzet duyasın. Peygamber'i sevmeyince dinlenize nezzet kıldır Kıldığın namazına ağır gelir, tutun oruç sana cefa gelir. Aşk, muhabbet. Kime? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Alime, evladına, zavacına, ehli bilgide, evliyasına muhabbet edeceksin. Bu göğünün onu aşk ve muhabbetle süsle. Resulullah'a. O sana bir, bir durak olacak. Seni Rıza-i Rahman'a, cennete götürecektir. Ve mazhar rızat edecektir. İlla aşk. Onun Hazreti Mısır -ı Niyazi, e-Gülülgeç gayreden aşka eyle iktidar buyurmuşlar. Aşk ile başlayışı. O vakit kuruştan zevk duyarsın. Allah demekten lezzet duyarsın. Aşk olmazsa namaz ağır gelir. Esnersin namazda. Sabah kalalım namazı dersin ya. Bırakıversin beş kuruş için Allah'a hırmızası satarsın.